Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri Bir Gariplerin Kitabı programında daha beraberiz. Hepinizi öncelikle saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Profesör Doktor Ethem Cebeciol hocamızla birlikte programımızda Esat Erbili Hazretlerinin hayatı ve menakıbından bahsediyoruz. Kıymetli hocam Esat Erbili Hazretlerinin hayatıyla alakalı bölümü hemen hemen tamamladık gibi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 Yetiştikleri insanlardan, etkiledikleri insanlardan bahsedebilir misiniz acaba? Az büllahimin şeytan yorajim bismillahi rabbil alamin es-salatu es-salam aleyh Rasulillah Muhammad ve aleyhi ve sahbihi jma'in. Efendim bir insan kalitesi genellikle verdiği eserleriyledir. İnsan eser verebilirsiniz. tap eseri verebilirsiniz Cami imarethane, hastane Bunlar hep eser hasar tedullu aleyne bizim eserlerimiz bizi gösterir bizi anlamak mı istiyorsunuz bizim eserlerimize bakın Esatleri bile hazretlerini anlamak istiyorsak onu yetiştirdiği kişilere bakmak lazım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 Özelden aldığımız güçle, özel yapılanmayla umuma ışık dağıtacağız. Umumun zenginliğini kazanacağız, kendi özelimizle sinerji oluşturacağız. İkisi birbiriyle alacak, birbiriyle alışveriş bulunacak ve kendi iç zenginliğimiz, maneviyat zenginliğimiz sağlanacak. Yani, hadi Şerif'te buyurulduğu gibi hocam, özür o, dilerim sözünü herkese. Estağfurullah. Ve, yani mahşer günü işte bir adam gelir diyor birinin yakasına yapışır. İşte ondan hak talep eder. Diğeri de işte ben bunu tanımıyorum deyince işte ben kötü yoldaydım sen beni işte bu yoldan çevirmedin. Bana, Aynen. Ana, yani o şekilde demeyim. Rudani'nin hadis ikramında bu var. Yani bir hak talebi var yani bu konuda diyor. İşte ondan kurtulmak için evet. e, fakir kaç 1978 senesinden beri yani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 Fahrettin Irak'in lemahatını ben okutuyorum şu anda. Çok önemli bir kitap bu. Böyle bir kitabın olduğuna haberi yok. Önemli olduğuna haberi yok. Verilen dersinde ne kadar üst seviyeden bir ders haberi yok. Ve duşa da bana ne deyip geçiyor. Maalesef yani böyle bir ilme karşı duyarsızlık var. Halbuki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Meccid-i Nebevi'ye girdi. Camiye girdi. Baktı ki bir grup insanlar namaz kılıyor. Bir grup insanlar zikir söküyor. Bir grup sahabe ikramda oturmuş ilim müzakeresi yapıyor. Peygamberimiz zikir çekenlere baktı, namaz kılanlara baktı ve ilim müzakeresi yapanlara baktı. Peygamberimiz ilim müzakeresi yapanların halkasına oturdu. Ya Rasulallah. Zikir çekenlerin, tesbih çekenlerin ve namaz kılanların arasına katılmadınız.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 Bu gibi sahih Müslim dersleri okuttuk. Şimdi işte Kadı İyaz'ın şifa i Şerif'ini okutuyoruz. Aynı Fahrettin-i Râken'in Lemaat'ını okutuyoruz. Halka açık. Allah sevgisini anlatıyoruz. Resulullah'a anlatıyoruz. Onlardan da para almıyorum. Ahirette Allahü Teala herhangi bana bir soru soracak olursa Ya Rabbi ben bu görevi yaptım diyeceğim. Evet. Yani, özele de çalıştım. Genele de çalıştım. kendi dar çevremin içinde de ilim yaymaya devam ettim. Neşretmeye devam ettim. Yaşım 64 oldu. 90 da olsa yine devam neşir etmeye yine de devam edeceğim. Ve genele de aynı şekilde devam edeceğiz. İnşallah. Talebülü ilmi söylersen. feridatın ala külli müslimin. Değil mi? Bir şey, yani herkese bir farz yani, bu, ilimleri, ilimleri öğrenmek, öğrenmek, öğrenmek. kadın ve erkeklere farzdır. Öyle olmasına rağmen ilim taliplisi maalesef yok. Çünkü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 Vesat Efendi Hazretleri'nin bu yetiştirdiği şahsiyetlerden bahsediyorduk hocam. Evet. Onun yetiştirdiği şahsiyetler dergâhta işte 15 gün misafir kalan Danımarka'da araştırmacı Karl anlattığına göre Gazi Mahmut Muhtar Paşa var. Bir ara böyle başbakanlık falan da yapmış Osmanlı döneminde. İşte çeşitli yerlere sefirliklerde bulunmuş. Babası Ahmet Muhtar Paşa. Büyük evet. kahramanlardan. Ve soyu bugün devam ediyor. İstanbul'da bir torunu var. Gazi Mahmut Muhtar Paşa'nın. Birkaç eseri de var herhalde Eserleri var. Eserleri yani, var yani, The Koranik Vizlüm evet. diye Kur'ani Hikmet diye bir kitabı var Fransızca. Fransızca, da. Bir Fransa'dan gelen, Fransızcayı iyi bilen bir talebeme mezuniyet tezi veya master tezi olarak şu anda çalıştırıyorum elhamdülillah evet. tabi derin bir zat yani iyi bir komutan Profesör Mehmet Ayni'yi görüyoruz mesela Profesör Ömer Ferit Kam var mesela onun çevresinde o dönemin İstanbul Hukuk Fakültesi dekanı yine İstanbul Üniversitesi'nden matematik profesörü Halide Edip Adıvar'ın ilk kocası Salih, Profesör Salih Zeki Bey var ve bunların dışında mektubatta gördüğümüz bir takım isimler var. Kelam dergahına gidip gelen Esad erbilli hazretleriyle mektuplaşan mesela Ziya Bey diye İzmir'de Esad erbilli Hazretleri'nin yaşamakta olan bir halifesi var. Ziya Bey. Hoca Ekta efendi Hazretleri var. Mektubatta çok ismi geçiyor hocam. Hoca, Hoca Ekta efendi. efendi. Öylesine Hoca Ekta efendi damadı işte Emin Saraç Hoca kendisine halifelik verilmiş Hoca Ekta Efendi'nin ama hiç kullanmamış tenezzil etmemiş ama seviyesi o Esad Erbil Hazretleri Hoca Ekta Efendi için şöyle söylenir benim seviyeme geldi ama vah mahviyetinden dolayı yine bize rabıta yapmaya bize bağlı kalmaya devam ediyor yani mezun olmuştur serbest hale gelmiştir fakat bizi çok sevdiği için bize bağlı kalmaya devam ediyor diye ifade etmiştir mektubu, Hoca Ekta Efendi. Mektubatta hocam bir, bir, evet. bir iki yerde dikkatimi çekti. Evet. Bu faziletli Hoca Ekta Efendi kardeşimiz diye bahsediyor bu Esat Efendi Hazretleri. Bir başka yerde de Yüce Tarikatımızın esaslarının Yekta Efendi tarafından size tam olarak öğretileceğine kanaatim tamdır diyor yani e, Hoca Yekta Efendi'yi yönlendirme yapıyor. Tabii, halife için, evet, görevlendirdiği şahsiyetlerden ama şeyhlik mertebesine kadar ulaşmış ama yapmamış e, Emin Sara Hoca kayınpederidir öldükten sonra onun kitaplarını karıştırırken halife olduğuna dair Esra Derbili Hazretleri tarafından verilmiş İzaziyetname'yi bulmuş hiçbir zaman kullanmamış onu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 Çininden geçecek teveccüh. gibi olur ve aklı başına gelir. Ondan sonra takıldığı engel neyse o engelden kurtulurmuş. Kavak İmam Hulusi Efendi'nin böyle bir manevi görevi varmış mesela. Onu öyle anlatıyorlar. Teveccüh mü diyorlar hocam? Bu teveccüh deniyorlar. Tasarruf deniyorlar. E, uzun bir anlatmalar var. Yani, evet. Konuşmak lazım. E, okuldaki doktora masır derslerinde var. tasarruf konusunu. Yaklaşık bir iki ay, üç ay kadar anlatmıştık. Uzun bir konu yani. Evet. Teveccüh de öyle. Yani vecih yüz demek, öz demek, özden öze bir temas. Benim özümden senin özüne. Min kalbin ile kalbin Seli es-sebilun. Kalpten kalbe bir yol var. İlim yoludur o. Aşk yoludur. İrfan yoludur. O kardeşlik yoludur. Efendim Bahattin Efendi, Tırnavalı Hoca Efendi,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 Esad-ı Hazretlerinin Ecelli Hulefası başlığı altında şu isimleri sayar. Hüseyin Vassaf Hüseyin Vassaf rahmetli Sefin adlı eserinde diyor ki Esad-ı Erbil Hazretlerinin müftüleri şunlardır diyor. Hacı Mesut Bey Hafız Mustafa Efendi Seyyid Kemal ve Hüseyin Efendi Müftü Şeyh Muhammed Efendi Müderris Al-Rıza Şeyh Sırrı Hacı Nuri, Yekta, Samatya İmamı Ali ve Asım Efendiler'dir. Gerçekten yani bunlar sayılabilenler ki sayı 11-12 tane var şu anda. Hmm. Az önce saydıklarımızla bir hayli fazla. Onları dikkate alır, incelersek, Bolu Muheddin Efendi falan eklersek, Efendim ve Ondan sonra Ahmet Aköz, Ömer Aköz Efendi, Dişşali Efendiler, Karamanlı Hacı Osman Efendiler, Diyarbakır Vazifelisi Hacı Hasan Efendi, Yahyalı Şeyh Mustafa Efendi. Bunlarla beraber sayısı 20 buluyor ama ben 50'den aşağı olmadığı kanaatindeyim. Tabii ismini bilmediğimi mesela her seke gönderdiği halifeleri var. E onlar kim olduğunu biz bilmiyoruz bugün.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 Erbil'de var. Iı, Erbil'de ıı, de, de var. Arap coğrafyasında. Yani, tabi, epeyce pek, bir pek, var. Pek Mekke, çok... Medine'de de var. Onları ee, biliyoruz. Onları hiç bilmiyoruz. Şam'da olduğunu biliyorum. Bağdat'ta var. Yani ıı, çok insan yetişiyor. Yani bir ıı, çok velüt bir şey. Pek çok insanı kamil yetiştirmiş. Yani. Evet hocam. Bunlardan tabi hepsi muhterem insanlar. Bunların ıı, hakkında bazılarının hakkında bilgi verelim. Iyi yani, olacağım Arzu, arzu ederseniz yani. E, şey. E, evet. Esad Erbil Hazretlerinin tabii her bir halifesi aynı zamanda kendi aynasıdır. Evet. Dolayısıyla bu yetiştirdiği halifeleri okumak demek, anlatmak demek aynı zamanda dolaylı olarak Esad Erbil Hazretlerini anlatmak demek. Bu da önemli bir şey. Bu nasıl yapılabilir? İşte o yetiştirilir zatlar hakkında birer doktora tizi yaptırmamız lazım. Evet. Mesela Ali Ekta Efendi var. Ondan sonra Cide Müftüsü Hüseyin Efendi var. Sami Efendi Hazretlerimiz var. Böyle oğlu Mehmet Ali Efendi. Tabii o da İstanbul'da da önemli bir zat değil mi hocam? İstanbul Darülfunun da yani. İstanbul Üniversitesi'nde İlahi Fakültesi'nde Kelam ana bilim dalında doktora yapmış mesela Eşari mesebi üzerine. Aynı zamanda Selim Yederya şeyhi, e, şeyh yani ve e, Çarşambalı Ali Haydar Efendi bir çalışmak lazım. büyük, çok büyük bir zat bizim Hüseyin Ata Beyce bu zattan ders okumuş mesela. Çarşambalı Ali Hayder Efendi. Haydar Efendi. Hızkalı. Hızkalı. Ya. Bu zaman Seyyid Nursi Hazretleri var. Evet. Bunlar tabii hepsini çalışması lazım. Çalışılması lazım. Esad Efendi Hazretleri'nin bazı menakıbından bahsediyoruz. Kıymetli hocam, bunun yanında Esad Efendi Hazretleri'nin işte Müfti Sakale'in deniliyor. İşte hem insanları hem de cinleri irşad etme görevinin olduğundan bahsediliyor. Ve o yönde de bazı işte dervişlerin olduğu, bazı müritlerinin olduğundan bahsediliyor. Bu konuda bilgiler verebilir misiniz? Evet.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 Esader-i Azem Hazretleri Karlvet'e anlatırken diyor ki Esader-i Azem Hazretleri şeyhim diyor Tal Hariri Hazretleri hayvanların Allahü Teala'ya sadakat ve hikmet açısından insanlardan daha çok ibadet ettiklerini söylerdiliyor. Daha çok ibadet, daha çok Allah'a kulluk yaparlar. Onu söylüyor diyor.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 Mürşetik. insanlara da böyle mürşetlik yapıyordu. Bu şekilde cinlere de mürşetlik yapıyor ifadesini kullanıyor. Bu Talhari Hazretleri bu şekilde. Esad Efendi'nin de böyle bir görev var mıydı hocam? Esad, Esad Efendi de vardı. Mesela bunlardan biz Cudduh Efendi diye hmm. böyle bir Allah dostu cin halifesinin olduğunu biliyoruz. Ve yakın zamanlara kadar yaşamış ve Ankara'da Gölbaşı civarında refah edilmiş. Ve mezarının orada olduğunu büyüklerimizden keşfi açık e, mana aleminden haberdar olan insanlardan böyle duymuştuk. Cuddu efendi. Allah, kaç yıl yaş, kaç yıl yaşıyor hocam şimdi. bunlar e, genellikle 800 seneden aşağı yaşamıyor 1400 Hı. seneden de fazla yaşamıyorlar. Şu anda sahabe cin kalmadı deniliyor Hı. şu anda. Yani bundan bir 15-20 sene 30 sene öncesine kadar vardı. Şimdi hiç kalmamış. onun için sahabeden cinleri görenlere tabiin diyorlar. Yani evet. öyle bir e, terminolojide türetilmiştir. tam uzun ömürler yani değil mi? Uzun uzun ömürler. Ömürler. Yani ha. bin sene civarında Onlar, Hı -hı. ışık hızında yaşadıkları için tabi hızlı e, yaşamaları zamanın durmasıyla alakalı izafi bürürler, tweete teorisiyle açıklanabilecek bir ontolojik yapıları var. Diyor ki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 Onlar da o şekilde manen gelişirler diyor. Üstadları iyi olursa o cinler de iyi olur ve hayırlı olur. Üstadlar kötü ruhluysa onun yetiştirdiği cinler şeytani olur. Üstadımız hamdolsun ki melekler gibi nurlu, talebesi takvalı, vakarlı hem de onurlu. Bismillahi. Yani Rahmetlik Sami Efendi Hazretleri zamanında da böyle bir durum söz konusu.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 Tabi tasavvufta zikrin yeri, önemi, ee, o farklı bir konu, onu tekrardan belki konuşmak gerekiyor. Ama bu e, merakıp geçtiği kadarıyla Esat Efendi'nin bu Selimiye dergâhındaki bu zikir icrasından bahsedebilir misiniz? Evet. Tabii bu Hatmi Hâcagân'ı anlatıyor burada, karvet Kendi görebildiği kadarıyla, anlayabildiği kadarıyla anlatmaya çalışıyor. Orada zikir nasıl icra ediliyor onu anlatmaya çalışıyor. Tabi bir batılı gözüyle acaba zikir nasıl çekiliyordu? Yemeğimiz yedikten sonra diyor, öğlen yemeğimiz yedikten sonra namazın kılınacağı camiye gittik. Pek çok ihvan gelmiş, Selimiye dergahında toplanmıştı. Esad Efendi Hazretleri, "Falem اَنَّهُ la اِلَٰهَ illallah" Diye, zikir başlattığında cami tamamen dolmuştu. Ancak bu Selimiye dergahında çekilen zikir, Kelami dergahında çekilen zikirden farklıydı. Esad Efendi Hazretleri önce bir ayet okudu. İnna Allah'a ve melâiketehu yusallûne ale'n-nebî Ya eyyühellezîne amenu sallu aleyhi ve sellimû teslimâ Hiç şüphe yok ki Allah ve melekleri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 Ve bu epey bir tekrar edildi. Bu, ve her seferinde bu ayet okunduksa salavat getirildi. Ve Peygamberimizin her bir sıfatı eklendi. İşte, Esselatü Esselamu Ya Habib Allah, Ya Men Azzehmehullah, Esselatü Esselamu Aleyke, Ya Men Kerremehullah, Esselatü Esselamu Aleyke, Ya Men Azzehullah, Esselatü Esselamu Aleyke, Ya al -müznibin. Böyle,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 Arapların Muntasafı'l-Leyl dediği tam ortasında bu güç mevcut. İnne naşiyete'l-Leyli hiye eşeddu vat'en ve ekve O gecenin başlangıcı. Böyle duruş, vücut çok sağlam. Seziş çok güçlü olur diyor. Ayet-i Kerime'de sıfatları böyle anlatılıyor. Teheccüd namazına kalkan insanda manevi dirilik özellikle mezarda devam eder.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 Bu Ruslarla yapmış olduğunuz savaşı niçin kaybettiniz? Biliyor musunuz? Bilmiyorum dedi. 3 kere savaş sıkıştı diye akşamla gece arasında yapmanız gereken hatmi hacgeni yapmadınız. Evet. Bir de af oldu, iki de af oldu, üç de af olmaz. Onun için size zafer nasip olmadı. Fisserra ve darrai. Darlıkta da yapılacak, genişlikte de yapılacak. mutlaka yapılacak. Bir terk edilmez. Hatta Çiçekçi Baba Hazretleri bana E tamam dedi, bu verilen dersler insanın namusudur. Namusunu koru dedi. Ben de kalktım. Ben de namusumu koruyorum. Çiçekçi Baba dedim. Böyle şakalaşlık. <gülüyor> yani namusumuz gibi siz davranacağız. Koruyacağız. Terk etmeyeceğiz. Mutlaka gece kalkıp çekeceğiz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 Bir zamanlar şöyle böyle 30 sene önce ikvanımızla kira çıkmıştık diyor. Bu olayı 1925'te anlatıldığına göre 1900'lü yıllar yani Esad Erbil Hazretleri Erbil'deyken olmuş bu olay. Erbil Erbil'deyken. Evet. Uzun çimenlerin üzerinde bir harisi halı serilmişti. Yemeğimiz yedikten sonra topluca zikre başladık.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 insü melek, zikirde, ehl-i ibret, cümlesi hep tefekkürde. Yani bütün varlıklar zikir çekiyor. Zikirlerini minhâs-i lâ yeşûbûn. Bizim hissedemeyeceğimiz bir şekilde zikir çekiyorlar. Manem bir yükseliş yaşarsanız, onların zikir alanıyla senkronizasyona sizin zikriniz girerse,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 seslerin toparlandığı büyük bir icra şeklinde zuhur ediyor. Sami Efendi Hazretleri, bu dediğimin bir başka açılımını anlatmak istiyorum. Sami Efendimiz Hazretleri bir gece fakirde insilah vuku buldu. Ruhun bedenimin ayrıldı diyor. Baktım, cennetteyim diyor. Bana tuğba ağacı gösterildi. Yanına vardım. Baktım ki Tuğba ağacının yaprakları e, ney zikrisi gibi makamlı sesler çıkartıyor. Bu nedir diyor sordum. Tuğba ağacının zikri budur dediler diyor. Evet. Onun için rahmetli o büyük zat öyle söylüyordu. Mevlana'dan nakil ile Şefikcan evet. diyordu ki Musiki ve şiir beşinci kattaki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 manevi sarhoşluk çok olur. Ve şiir söyleyenlerde de aynı şekilde beşinci kat melekler yükseliş olduğu için o yükselişe sahipseniz sarhoş olmazsınız. Değil de ödünç olarak çıkıp iniyorsanız bir tür musikizle ulaşanlar sarhoşdurlar. Bizim makşurlikteki o musikinin yasak olmasının sebeplerinden bir tanesi bu manevi sarhoşluğun önüne geçmek